Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum. Hani götürmeyecektin, ne oldu? Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, Amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına. Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın. Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya. Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler mi? Tavsiye mi dinle? Onu gideceğin yere götürme. Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz? Biz, biz kabul, kabul ediyoruz. Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hz. Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar. Dördüncü bölüm 15 yıl sonra Mekke topraklarında ekin bitmezdi. Kavurucu çöl sıcakları ziraiata müsaade etmiyordu. Su kaynaklarının azlığı ve ikliminden dolayı hayvancılık da yapılamıyordu. Mekkeliler eskiden beri ticaretle uğraşırdı. Ticaretle uğraşmayanlarsa geçim sıkıntısından kurtulamazlardı. Ebu Talip de tüccardı. Fakat üst üste yaşanan kıtlıklar, ardından yaşanan kabile savaşları onu oldukça sarsmış maddi kuvveti kalmamıştı. Bir gün oğullarından ayırmadığı yeğenine şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, maddi durumumu biliyorsun. Hiçbir zaman zengin olmadım. Bugüne kadar iyi kötü geçindik. Ama artık güç yetiremiyorum. Şiddetli kıtlık yılları geçirdik. Pek çok kavimle mücadele etmek zorunda kaldık. Elimdeki, avucumdaki kurudu. Şimdi kavimimiz Şam tarafına gidecek bir kervan hazırlığında. Duydum ki Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervana katılmak için hazırlanıyormuş. Hatice'yi bilirsin, onunla akrabalığımız var. Başarılı bir tüccardır. Hem kendi kazanır, hem de ortaklık yaptığı insanlara kazandırır. Bu kervan içinde güvenebileceği birilerini arıyormuş. Ona gidip de bu işi istediğini söylesen, sanırım seni başkalarına tercih eder. Çünkü sen... Temiz ahlakın ve üstün meziyetlerinle tanınıyorsun. Güvenilirsin. Hatice akıllı bir kadındır. Böyle bir fırsatı kaçırmaz. Hem o karlı çıkar hem biz karlı çıkarız. Ne dersin? Hazreti Muhammed amcacığım dedi. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hazreti Muhammed'in bu teklifi kabul etmesi üzerine Hz. Hatice durumdan haberdar oldu ve bu doğru sözlü, güzel huylu gençle çalışmanın kendisini mutlu edeceğini söyleyerek antlaşma yapmak üzere onunla görüşmek istedi. İyi bir ücret karşılığında onu Yemenlemek ki arasındaki Hubâşe pazarına gönderdi. Bu sırada kervanda bulunan Meysere'ye de özel bir görev vermişti. Beni çağırmışsınız hanımım Evet gel Eser'e Senden isteyeceklerim var Otur şöyle Buyurun sizi dinliyorum Biliyorsun Şam tarafına bir kervan hazırlığındayız Bu kervanda çok kıymetli mallar olacak Kazancımızın çok olacağını düşünüyorum Bu defa kervanda sorumlu olarak göndereceğim kişi Muhammed bin Abdullah El Emin diye anılan Muhammed mi? Evet o Herkesin güvendiği bir genç Sözüne sadık Evet Mert biri oğullarını tanırım Güvenilirliğini bildiğim için kendisine bu teklifte bulundum Ticari tecrübesi yok ama ona güveniyorum Kervanları götürürken beraber olacaksınız Onu iyice incelemeni ve izlenimlerini bana anlatmanı istiyorum Peki nasıl emrederseniz Şam'a gitmeden önce Hubaş'e pazarına gideceksiniz Sadece bunda değil birkaç seferde daha birlikte olacaksınız İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar bilirsin Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi verme. Emrin başım üstüne hanımım Hadi yol hazırlıklarına başlayın Bir an evvel harekete geçin Selametle gidin gelin Meysere ve Hazreti Muhammed önce Mekke'ye altı günlük mesafede olan Hubaşe pazarına gittiler Buradan büyük bir karla döndüler Sonra Şam kervanına katıldılar Bu arada Meyser'e Hanımının emri üzerine Hazreti Muhammed'in yanından ayrılmıyordu Şam'a yaklaştıklarında Büyük bir manastırın yanında konakladılar Muhammed oh, Burası bizim konaklama yerlerimizden biridir Çok yorulduk Şurada bir zeytin ağacı var. Onun gölgesinde dinlenelim istersen. Şu yaklaşan manastırın rahibi Nastura. Misafirperver bir adamdır. Gidip bir hal hatır sorayım. Merhaba Nastura. Merhaba, hoş geldiniz. Şam kervanı ha? Uğurlu olsun. Sağ ol. Mekke ahalisi nasıl? İyiler hamdolsun. Yalnız değilsin bu defa sanırım ha? Evet Şu ağacın altındaki adam mı ortağın? Az önce beraber olduğunuzu gördüm de Evet O Haşimoğullarından bir genç İsmi Muhammed Ticari seferlere yeni başladı Hatice binti Hüveylit'in mallarını götürüyoruz birlikte Nasıl biridir? Güvenilir, temiz bir genç Birkaç seferdir birlikte yolculuk yapıyoruz Tanıdıkça daha çok seviyorum onu Güzel ahlaklı, cana yakın biri Fiziksel özellikleri, geldiği yer, mensup olduğu kabile bu bir şeylere işaret ediyor sanki. Hmm. Ne gibi? Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana. Ne? Peygamber mi? Evet. Kitaplarımızda gelecek son peygamberden bahsedilir. Biliyorsun. İsa'dan sonra bir kurtarıcı bekliyoruz. Mekke civarından çıkacak bir yetim dünyanın geleceğini değiştirecek. Şimdi şu ağacın altındaki gence bakarken onu görür gibiyim Onda farklı bir şeyler olduğunu anlamıştım Ama peygamber diyorsun <gülüyor> Bunlara benim aklım ermez İnsanlara gelecek son bir peygamberden mi bahsediyorsun? Yani İbrahim ve Musa peygamberler gibi mi? Aynen öyle <gülüyor> Dedim ya benim aklım ermez Ama bu gerçekse olağanüstü şeyler yaşayacağız Hanımıma bu dediklerini ileteceğim Şam seferinden iyi bir kazançla dönen Meyser'e hanımına bilgi veriyordu. Hanımım, şükürler olsun ki çok bereketli bir yolculuk oldu. Götürdüğümüz malları iyi bir fiyata sattık. Burada satabileceğimiz şeyleri de uygun fiyatla aldık. Hmm, güzel. Tabii bunda Muhammed'in rolü büyük. O ticari bir deha, iyi pazarlık yapıyor. Duymak istediğim şeyleri söylüyorsun. Hayvanlardan anlıyor. Kervanın gerisinde kalan iki deveden umut kesmek üzereydik ki... O geldi ve develeri tedavi etti. Nerede konaklamamız uygun olur biliyor. Ticari seferleriniz için birebir. İsabet ettik desene. Evet hanımım. Yol boyunca da yanlış bir hareketini görmedim. İyi bir yol arkadaşı. Ama asıl söylemek istediğim şey başka. Neymiş o? Şam yakınlarında manastırın yanında konakladık. O manastırın rahibini tanırım. Nastura. Yanına uğradıkça oturur sohbet ederiz. Bizi görünce yanıma geldi ve...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 Bunu bir de Varaka bin Nehvel'e danışalım. Biliyorsun o iyi bir Hristiyandır, çok okur. Herkes bilmediklerini ona sorar. Gidip bir konuşayım bakalım ne diyecek. Kim o? Hatice binti Hüveylit. Oh, hoş geldin, hoş geldin amcamın kızı, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Hamdolsun. Sen nasılsın? E, heyecanlı görüyorum seni Evet heyecanlıyım Sana sormak istediğim şeyler var Ben de meraklandım şimdi Sor bakalım neymiş Muhammed bin Abdullah bilirsin Abdülmuttalib'in torunu Evet tanırım tabi akrabamız olur Evet dedelerimiz birkaç kuşak ötede birleşiyor Aileyi tanıyor ve güveniyordum Derken Muhammed Bir iş teklifiyle bana geldi Onu kölen mehsereyi de yanına katarak Birkaç kervanla birlikte gönderdim Sonuncusu Şam'a giden büyük kervandı Büyük bir kazanç sağladılar Mübarek olsun Sağ ol ee, Ama asıl konuşmak istediğim konu başka Meyser'e bana yol hallerini anlattığında Çok etkilendim ve heyecanlandım Şu Şam manastırının rahibi Onun peygamber olabileceğini söylemiş Ne diyorsun gel, gel şöyle otur Baştan sona bir anlat bakalım Anlattıkların doğruysa, bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk. Demek ki zamanı gelmiş. Hatice, Varaka bin Neffel ile görüştükten sonra, samimi arkadaşı Nefise binti Münye'yi evine davet ederek, onunla özel bir konu hakkında görüşmek istedi. Hoş geldin Nefise Hoş bulduk, safalar bulduk Nasılsın? Hamdolsun Ee, düşünceli görüyorum seni Evet, sana danışmak istediğim bir konu var Hayır olsun, neymiş o? Hayır olur inşallah Biliyorsun kervanlarımda güvenilir insanlara ihtiyacım oluyor Birlikte çalışmaya yeni başladığımız biri var Muhammed Evet, duydum Büyük kazanç sağlamış son seferde ee, Evet, İş ortaklığımızdan çok memnun kaldım e, Düşünüyordum da Ahlakı güzel Zarif ve güvenilir biri Yani e, nasıl söylesem Ne demek istediğini anlıyorum Hatice Eşin vefat ettiğinden beri Kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorsun Kureyş'in ileri gelenlerinin Evlilik tekliflerini de reddettin Sen ileri görüşlü Akıllı bir kadınsın Şerefini korursun Sağlam karakterlisin Eh, hem soy sop olarak hem de şeref ve zenginlik olarak Mekken'in önde gelenlerindensin. Muhammed'de özel bir şey görmüş olmalısın. Eğer böyle bir niyetin varsa sakın çekinme, bana söyle. <gülüyor> Nefise, demek istediklerime tercüman oldun. Ne dersin? Olur mu? Neden olmasın? Eh, ben Muhammed'de bu konuda görüşeyim mi? Ne dersin? Ah evet, iyi olur. İlk fırsatta görüşüp sana haber veririm. Hatice'nin isteğini iletmek üzere nefise Hz. Muhammed'le görüşmeye gitmişti. Halatır sorduktan sonra asıl maksadını dile getirdi. Ey Muhammed! Kavmin arasında sevilen, sayılan bir delikanlısın. Şerefli bir aileden geliyorsun. Eh evlilik yaşında geldi. Seni bir yuva kurmaktan alıkoyan nedir? Hz. Muhammed evlenmek için yeterli mali imkanım yok diye yanıtladı. Peki bu sağlansa... Sen hem maddi imkanları çok olan, hem şerefte, hem ahlaki özelliklerde sana denk olan bir hanımla evlenmeye davet edilsen, kabul etmez misin? Hz. Muhammed kimi kastediyorsun diye sordu. Hatice'yi. Hz. Muhammed şaşkınlıkla ben böyle bir teklif alacağımı hiç ummuyordum diye yanıtladı. Ben Hatice'nin bilgisi dahilinde, onun adına konuşuyorum seninle. Hazreti Muhammed bu teklife şaşırmış ve memnun olmuştu. ''O zaman ben de kabul ediyorum.'' dedi. ''O zaman ben de Hatice'ye haber vereyim.'' Bundan sonra Hz. Hatice, Hz. Muhammed ile karşılaştıklarında ona şunları söyleyerek hislerini dile getirdi. ''Ey amcamın oğlu, sen benim akrabam oldun. kavminin arasında şerefli, güvenilir, güzel huylu, doğru sözlü olduğun için... Seninle evlenmeyi arzu ediyorum. Hazreti Muhammed de benzer hisler taşıyordu ve aynı şekilde mukabelede bulundu. Kısa sürede evlilik hazırlıkları başladı. Yeni bir yuva kurmaya karar veren Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin düğün merasimlerini yapmak üzere Haşim oğulları Hazreti Hatice'nin evinde toplanmışlardı. Hazreti Hatice'nin babası hayatta olmadığı için o, amcası Amr bin Esed'den istenecekti. Ebu Talip ayağa kalkarak şöyle bir konuşma yaptı. Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in sonra da İsmail'in zürriyetinden vücuda getirdi. Bize yöneleceğimiz kutsal bir mabet... Huzur ve emniyet veren bir harem ihsan etti. Bizi de o beytin bekçisi, hareminin bakıcısı, halkın reisi yaptı. Buraya geliş maksadımız kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah'a kızınız Hatice binti Hüveylid'i istemektir. Sizin de akrabanız olan Muhammed'le Kureş'te hangi genci kıyas etseniz Muhammed üstün gelir. O şeref, asalet, akıl ve faziletçe hepsinden üstün gelir. Belki malı azdır ama mal dediğiniz şey geçici bir meta değil midir? Allah'a yemin ederim ki onun gibisini bulamazsınız. Şimdi o... Kızınız Hatice'yi kendine eş olarak istemekte ve mehir olarak da 20 erkek deve vermeyi taahhüt etmektedir. Bu konuşma üzerine Varaka bin Nevfel ayağa kalkarak şöyle bir cevap verdi. Saydığınız meziyetler bizim için de Allah'a şükür vesilesidir. Hamdolsun ki yüce Allah bize bütün bu nimetleri ve fazlasını vermiştir. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Bizler Arapların reisleriyiz, siz de öylesiniz. Ne biz sizin faziletinizi inkar ederiz, ne de diğer insanlar. Biz de sizinle akrabalık kurarak şereflenmek isteriz. Ama son sözü söylemek, Hatice'nin velisi olan amcasına düşer. Bu sözlerin üzerine ben de ancak şunu diyebilirim. Ey Kureyş topluluğu! Şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım Hayırlı olsun Hayırlı olsun çok güzel çok seveyim <gülüyor> <Olması gereken. gülüyor> Ne güzel bir haberdi evet. tebrik ederim Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi Düğün yemeği olarak bir ziyafet verildi Ve Hazreti Muhammed artık Hazreti Hatice'nin evinde yaşamaya başladı o gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.